Bismillahirrahmanirrahim İnelhamdülillah, ne ahmeduhu, ve nesta'inuhu, ve nestağfiruhu Ve na'udhu billahi min şururun fısına ve min seyyatı amalina Min yehdihillahi felamudilleleh Ve men yudlil felahadiyelah Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Erselehu bilhuda ve dinil haqq liyizhirahu aleddini kullih ve kefa billahi şehida Değerli kardeşlerim, ahirete imanla ilgili akide dersimize devam ediyoruz. Bundan önce iki ders almıştık. Birincisinde ahirete imanın tarifini yapmıştık. İkinci dersimizde ahirete imanın delillerini almıştık. Onları izah etmeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde ahirete tahallük eden bir takım meseleler var. Onları sırasıyla göreceğiz inşallah. Ancak ben bugün... Ee, Küçük ahirette denen berza hayatı olan kabir hayatından biraz söz etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, ölüm olayı, bir vakia, bir gerçek. bu mutlaka tahakkuk ediyor. Bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi her gün yakınlarımızdan veya uzaktan bir kimselerin ölmüş tabuta yerleştirmiş camiye musallaya konmuş halini muşahede ediyoruz. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de kulle nefsin zaiqatul meut thumma ileyna turcaun. Her can ölümü tadacak sonra bize döndürüleceksiniz allah Allahu Teala'nın allah Teala yaratma vaadi, var etme vaadi, asıl bir hak olarak tahakkuk etmiş, birçok canlıları yaratmış, bizden sonra da bir takım canlılar devam edecek yaratılmaya, ölümde yaratılma gibi, var olma gibi hak. Bu mutlaka tahakkuk edecek. Bu mutlaka gerçekleşecek. Değerli kardeşlerim, Alimlerimiz bir hadisten istimbatla ahiret konaklarının ilk konağı kabirdir. Ahiret konaklarının ilki, birinci konağı kabirdir. Ve yine alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun, kıyameti ikiye ayırıyorlar, kıyamet Kubra. Kıyameti Sugura diye. Bir insan öldüğü zaman onun küçük kıyameti kopmuştur. Kıyameti ikiye ayırıyorlar. Kıyametül Kubra gerçek kıyamet, hakiki kıyamet hepimizin bir arada toplanacağı, sonra hesaptır. Sorgudur. Devamında cennetin, cehennemin olduğu ebedi bir yaşamın başladığı ancak bir de berdah hayatı dediğimiz kıyameti suğra var. Küçük kıyamet. İşte bu küçük kıyamet ölümle başlıyor kardeşlerim. Büyük kıyamette nasıl sorgu varsa, küçük kıyamette de sorgu var. Biz meleklere iman bahsinde biraz bahsetmiştik. Kul, kul, ölüm meleği, ve yardımcıları vasıtasıyla kulun ruhunu kabzettiğinde ölüm gerçekleşmiştir. Ölüm gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir onun için. Bundan sonra müminler Allah indinde aziz olduğu için ölen kimseye karşı bir takım vazifelerimiz, sorumluluklarımız var. Ta bu sorumluluk ölmek üzereyken başlar. Ölmek üzere olan insana kelimeyi tevhidi telkinle ölmek üzere olan bir insana ey kardeşim kelimeyi tevhidi söyle diye aleni söylemek telkin etmek o ruhunu teslim ettikten sonra onun yıkanması kefenlenmesi üzerine cenaze namazı dediğimiz onun için dua olan bir ibadeti ki bir yerde o onun için şefaat dilemedir, sonra kabre defni. Kabre definden sonra kardeşlerim, esas onun için, defnedilen kimse için, kıyameti suğra dediğimiz, küçük kıyamet başlamıştır. Çünkü sorguyla başlanıyor işe. Hadis-i şeriflerde geldiği gibi, İnsanlar ölmüş kimseyi kabrine defnettikten sonra oradan ayrılıyorlar biliyorsunuz. Orada beklemiyorlar ilelebet. Bir müddet orada bekledikten sonra dönüyorlar. allah Teala'dan sebat isteriz. Allahu Teala'dan geçmişlerimize rahmet etmesini, onları bağışlamasını dileriz. Orada sorgu başlıyor. Değerli kardeşlerim, orada sorgu vahşiliyor. Osman bin Affan radıyallahu an, onun azatlı kölesi diyor ki, Osman diyor, bir kabre uğradığında sakalı neredeyse ıslanacak kadar ağlardı. Sonra ona... Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde cennet anlatılıyor, cehennem anlatılıyor. Sen ağlamıyorsun. Ancak bir kabire uğradığın zaman sen niye bu kadar ağlıyorsun denildiğinde diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki mübarek hadisinde kabir ahiret konaklamalarının Makam ve mevkilerinin ilkidir. Kabir, kabir gerçek hayatın ilk durağıdır, ilk konaklama yeridir. Eğer orada kişinin hali, ahvali iyi ise, hoş ise, hakiki kıyametteki hali de iyidir ve hoştur. Eğer ilk durak, ilk makamlama, yani konaklama makamı ona kolay getirilirse... Kolaysa o onun için öbür taraf da daha kolaydır. Eğer zor ise öbür taraf da katmelli olarak zor. Bundan dolayı ben ne zaman bir kabir görsem bunu hatırlarım ve kendi konumumu hatırlarım. Bu hadisi İmam Tirmizi Sünen'inde rivayet ediyor akabinde diyor ki Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor içerisinde kişiyi dehşete düşüren kabirden daha müthiş bir şey görmedim. Yani kabirden daha korkunç müthiş bir şey bana gösterin dedi. Çünkü kabir diğer hadislerde geldiği gibi kardeşlerim sahibi için ya bir cehennem çukuru, azap çukuru veyahut da cennet bahçelerinden bir bahçe. Allahu Teala'dan selamet diliyoruz. Allah-u Teala'dan akıbetimizi hayretmesini, müminler olarak salih amel üzere bizim ruhumuzu almasını diliyoruz. Değerli kardeşlerim, kabir öyle bir makam ve mevki ki onun ilk sahibine davrandığı muameleyi, Bundan hiç kimse istisna değil. Ancak Rabbimin istisna ettikleri korkunç bir şey. Yani oraya girer girmez bir insan bir dehşete kapılıyor. Korkunç bir dehşete kapılıyor. Bir hadisinde Resul-i sallallahu sellem Ahmet bin Hambel'in müsnedinde Aişe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Kabirin sıkmasından hiç kimse kurtulamamıştır. Eğer bundan bir insan kurtulmuş olsaydı Saat bin Muaz bundan kurtulurdu diyor. Saat bin Muaz bundan kurtulurdu diyor. Bu Saat bin Muaz Medine'de Medine'de iki büyük kabilenin birinin başı. Onun efendisi, onun iman etmesiyle bütün kabile iman eden bir insan. Saat bin Muaz. O iman etti diye. Bütün kabile iman eden yani bir kabilenin imanına vesile olan bir insan. Bu insan öldüğünde Resul-i sallallahu aleyhi sellem diyor ki Muaz'ın cennetteki mendili, kullandığı mendili dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Yani bu dünyadan gittiğinde cennetle müjdelenen bir insan bu insan. Allahu Teala'nın en son resulü, sadık ve mestuk dediğimiz, doğru sözlü ve doğruluğu Allah tarafından tasdik edilmiş nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cennet ehli olduğunu söylüyor. Hatta öyle bir ona Allahu Teala'nın nimetleri içerisinde bir mendil ihsan edilecek, ikram edilecek ki dünya ve içindekilerinden daha hayırlı. Meta bakımından. Böyle bir sahabe kabre defnedildiğinde kabirin sıktığını düşünün. Yani cenneti hak etmiş, cennet ehli olan bir insana kabrin muamelesini düşünün kardeşlerim. Kabir diyor, kabir mutlaka oraya giren bir insanı girer girmez bir sıkıştırır ona bir baskı, bir sıkıştırma yapar ki eğer bundan kurtulacak bir kimse olsaydı saat bin Muaz kurtulur diyor. Kardeşlerim gerçekten de durum dehşet. Bu insan ki dediğimiz gibi cennetle müjdelenmiş bir insan. Onun için kardeşlerim kabire hazırlık yapmak gerekiyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birbirleriyle şakalaşan, gülüşen sahabelerin yanına geldiğinde niye güldü, gülüyorsunuz diye soruyor onlara, güldüklerinin nedenini, sebebini soruyor. Şakalaşıyorduk kendi aramızda diyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağızların tadını kaçıran şeyi çokça canın diyor. Bir başka hadiste ise eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, eğer benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız çok az güler, çok fazla ağlardınız. Kabir için mutlaka ve mutlaka azık hazırlamamız gerekiyor. Azık hazırlamamız gerekiyor. Bir hadisi, hadisi burada duy, duyurayım. Azığın ne denli önemli olduğunu bununla inşallah anlayalım. Kişi kabre salih bir insan, mümin bir insan kabre defnedildiği zaman orada müthiş bir acı ve yani kimsesizlik hisseder. Öyle bir gariplik hisseder ki orada bu acı onun içini yakar. Derken eli yüzü bembeyaz, çok güzel, salih bir insan gözükür. Elinden yüzünden Nur beliriyor. Ona der ki sen kimsin? Elinden yüzünden hayır fışkırıyor. İyilik ve güzellik gözüküyor. Sen kimsin? O kimse der ki beni tanımadın mı? Hayır tanımadım. Nasıl tanımazsın? E, tanıyamadım. Ben senin dünyada iken yaptığın kullukların iyi amellerinin Bugün sana ünsiyet peyda edesin diye arkadaşlık etmek için geldim der. O insandaki, bundan sonra o insandaki gariplik, o kimsesizlik, o yalnızlık acısı gider. Rahatlar artık diyor. Diğer, Allahu Teala'ya itaat etmeyen, Allahu Teala'ya asi olan, karşı gelen, münafıklardan, kafirlerden, günahkarlardan, Kimseye ise o da aynı şekilde mezarda bir gariplik hisseder, kimsesizlik hisseder, iki yanar. Derken simsiyah yüzlü, elinden yüzünden şer beliren bir insan belirir. Bu kişi ona sen kimsin? Elinden yüzünden şer, kötülük belire beliriyor. Dediğinde tanımadın mı? Birinci de olduğu gibi tanımadın mı beni? Hayır tanıyamadım. Nasıl tanımazsın dünyada? Ben seninle beraberdim. Ay, tanıyamadım. Nasıl tanımazsın? Ben senin kötü amellerinim işte. allah Teala'nın yasakları irtikap ettiğin kişi benim. Allah'a asi olduğun nesneler benim. Nasıl tanımazsın? Garipliğine gariplik katılır. Yalnızlığına yalnızlık ekler. Acısı daha da artırılır. Eğer Kabirin hayatı buysa kardeşlerim, amellerimiz yani Allah için yaptığımız amellerimiz. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını kastederek, o bizden hoşnut olsun diye yaptığımız ameller araya gitmiyor. Bizimle beraber. resul Ekrem diyor ki, kadre üç şey gider. Üç şey gider. Bir tanesi orada kalır, ikisi geriye döner. Kabre ölünün çevresi gider. Ölünün çevresi gider, ailesi gider, arkadaşları gider. Bunlar geriye dönür. Ölüyle beraber salih amelleri gider. Orada kalır. Mal olarak Üzerine, tabutun üzerine ne örttüyse o gider, o da geriye gelir, orada kalmaz. Bir şey kalır orada, amelleri. Ölüyü defnetmek için arkadaşlarından, ailesinden kim giderse geliyor. Tabutun üzerine sarılan o nesneler, dünya metaından, malından ne gidiyorsa dönüyor. Amelleri de gider diyor Resulü Ekrem. Bu amel kardeşlerin. İster biraz önceki hadiste olduğu gibi salih amel olsun, ister kötü amel olsun. Orada. Orada kalıyor amel. Öyleyse kabir bizi sıkacak olduğu haber veriliyor. Kabirde kimsenin olmadığı haber veriliyor. Bugün kardeşlerimizden bazıları bir cenazeye gitti. Bir kardeşimizin eniştesi vefat etti. Orada onu defnettiler. Şimdi onun en yakını kim? Eşi ve çocukları değil mi? Kabirdeler mi yoksa evlerindeler mi şimdi? Evlerindeler değil mi? Kimse kalmadı orada. Kim var orada şimdi kardeşlerim? O insanın yanında, o çukur içerisinde onunla beraber kim var kardeşlerim? Eğer işlediyse salih amelleri var. Allah'a imanı var orada. İslam'ından namazı varsa orada. Orucu varsa orada. Zekatı varsa orada. Haccı varsa orada. infakı varsa, sadakası varsa, iyilikleri varsa orada. İnşallah İslam üzere vefat etmiştir. Allahu Teala'dan günahların da bağışlanmasını dileriz. Değilse ama... Tam tersi ise ki Allah muhafaza. Tam tersi ise onlar orada kardeşlerim. Bir vakia olarak yani bunu yaşıyoruz gözlerimizle biz bunu görüyoruz. Ölüm vakiasını biz eğer bertaraf edemiyorsak buna boynumuz kıldan ince ise ki öyle orada bizimle beraber bir şeyler. Orada bizimle beraber olacak, bizi terk etmeyecek, bizimle hemhal olacak, bize yoldaş olacak amellere ihtiyacımız var salih olarak. Ben yıllar önce babam vefat ettiğinde kendi ellerimle toprağın içerisine koydum. Kendi ellerimle. Bu bilgiler bende olduğu için o anda içimden geçiriyordum. Kendi ellerimle bak sevdiğim babamı koyuyorum bu toprağa. İçim yanıyor, gözlerimden yaş boşalıyor ama Allahu Teala'nın kaderine boynumuz kıldan ince diyorduk, onu oraya defne diyorduk. Bir gün gelecek benim çocuklarım da beni oraya koyacak. Eğer sizden geçmişleri vefat edenler varsa, ellerinizle de kabre soktuysanız bu acıyı bilirsiniz. Bunu bertaraf etmemiz mümkün değil. Öyleyse bizi orada yalnız bırakmayacak. Bizi arkadaşlık edecek bir takım salih amellere ihtiyacımız var bizim. Bizim, bizi Allah'ın seveceği amellere ihtiyacımız var. Bu olmadığı zaman kabir hayatı dehşet bir hayat. Kabir hayatı dehşet bir hayat. Orası kardeşlerim iki şeyin dışında değil. Bir üçüncü şıkkı yok bu işin. Ya orası, ya orası rahat edeceğimiz bir mekan, Yahut sıkıntı çekeceğimiz bir mekan. Bir üçüncü şıkkı yok bunun. Bu ikisinin ortası yok burada. Dünyada kardeşlerim ne kadar sıkıntı çekersek çekelim, ne kadar sıkıntı çekersek çekelim bir emel var. Bu sıkıntının arkasından bir iyilik, bir düzelme, bir güzellik beklentimiz var. Öbür tarafta böyle bir şey yok ha. Öbür tarafta böyle bir şey yok. Kullu nefsin zaiqatul meut, simme ileyina Her can ölümü tadacak, sonra bize döneceksiniz. Döndükten sonra işte bu ölüm dönüş. Bu acıyı tattıktan sonra, bu acıyı tattıktan sonra dönüş oraya. Orada bir günüm acı geçerse ikincisi gün Allahu Teala iyi eder yok. Kardeşlerim, yani bir insanın dünyadayken biraz önce ifade ettiğim gibi ne kadar acılı olursa olsun yarına bir ümidi var. Yarın bu düzelecek diye. Öbür tarafta yarın yok. Yarın yok. Yarın ve dün bu dünya ile ilgili bir şey ya ahiretle ilgili değil. Yarın ve dün bu dünyaya taluk ediyor. Ahirette böyle bir şey yok. İyi düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerim iyi düşünmemiz gerekiyor. Geçen derslerde de size duyurmuştum. Kabire girdiğimizde arkadaşlarımız ahbabımız, sevdiklerimiz, dostlarımız bizi oraya defne diyor kendi elleriyle en sevdiklerimiz. Küçücük bebekken alıp büyüttüklerimiz kucağımızda, yedirdiklerimiz, içirdiklerimiz bizi oraya koyan kimseler. Ve oradan çekip geliyorlar. Oraya bizi yalnız başımıza bırakıp geliyorlar. Yalnız başımıza. Ne gözetleyenimiz var, ne bizde konuşan var, ne halimizi soran var. Ne yediğimizi soran var, ne içtiğimizi soran var. Ne hangi konumdayız onu soran var. Hiç kimsemiz yok Allah'tan başka. Allah bizimle beraber olsun istiyorsak bu dünyada biz Allahu Teala ile beraber olmalıyız. Onun emirlerini yerine getirerek yasaklarından kaçarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet ettiği, İmam Bukhari'nin ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kul kabrine defnedilip de, defin bittikten sonra onun yakınları, Arkadaşlar oradan gittikten sonra iki tane melek gelir ve ölüyü oturttururlar kabirde. Ve ona ona Rabbim kim, Nebin kim diye sorarlar. Salih mümin kul Rabbim Allah ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi, bize geldi. Senin dinini, Allah'ın dinini bize öğretti, tebliğ etti. Ben buna şahitlik ederim diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona derler ki bak makamına. Cennette onun makamı gösterilir. Cennette yani kabirden çıktıktan sonra tekrar dirilmeden sonra hesap kitap hesap kitap Sonra sıratı geçme, cennete ulaşma, cennete girme bunların hepsi o anda ona gösteriliyor demektir bunun manası. Cennetteki makamına yani Allahu Teala'nın senin için hazırladığı o konuma bak. Sonra cehennemdeki bir yer gösterilir. Burada senin için hazırlanmıştı. İki yer gösteriliyor. Bir cehennemdeki yer, ikincisi cennetteki yer. Sen nefsin'e malup olmadın, şeytanın vesveselerine kapılmadın. Dolayısıyla bu cehennemdeki yerini Allah cennetteki bu yere değiştirdi. İnançsız kafirlere gelince Allahu Teala ona da hem cennetteki yerini hem cehennemdeki yerini gösterir. Cennetteki yeri gösteri şu yeri görüyor musun? Burası senindi. Sen Allahu Teala'nın istemediği şekilde kulluk ettiğin için, Onun emir ve yasaklarına riayet etmediğin için Allahu Teala bu yerle senin makamını değiştirdi denilir. Burada Allahu Teala demek ki her kuluçun hem cennette hem de cehennemde yer hazırlıyor kullar Allahu Teala'nın istediği gibi bir hayat yaşadığında, güzel insan olduklarında, salih kimseler olduklarında Allahu Teala cehennemdeki yerini kapatıyor. Cennetteki yerine gönderiyor. Diğeri ise tam tersi oluyor. Allahu Teala İbrahim Suresi'nde Yusebitullahi'l-ladina amenu bil kavlis-sabit bu ayeti kerime indiğinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu diyor kabir hayatı için indi bu ayet bu ayet. Kabirdeki bu söze ittiba etmeyenlerin azabını edenlerin ise azaba dûçar olmayacağını ifade etmek için indi diye diyor. Ayeti kerime ne diyor bize? Yusabbitullahu lladîne âmenû Allah iman edenleri sabit kılar. Bil kavli sabiti değişmez bir sözde. Bu dünyada bir insan İslam akidesi üzere, İslam'ın amelleri üzere sebat ederse bu sabitliği, sebatı kabir hayatında da ona nasip eder diyor ayet. resul Ekrem'in tefsiriyle. Allah iman edenleri hiç değişmeyen ta Adem'den kıyamet gününe kadar değişmeyen bir kelimeyi tevhid üzere iman edenleri sabit kılar. Etmeyenleri, iman etmeyenleri ise onlar için Allahu Teala'nın bir vaadi yok. Onlar için Allahu Teala'nın bir vaadi yok. Değerli kardeşlerim, Kabirden biraz bahsettik, bir de oranın azabı var, kabrin bir azabı var, bir de mücmel olarak ifade ettiğim gibi yani o çukur kimisi için cennet bahçesi dedik, kimisi içinse cehennemden, ateş dolu bir çukurdan ibaret dedik. Şimdi bunun Kur'an-ı Kerim'de işlenişine şöyle bir bakmak istiyorum. Bunun sebebi ise kardeşlerim, bunun sebebi ise yani ben bu meseleye kabir azabı var mı yok mu? Bu meseleye girmemin sebebi ise bazı insanlar türedi ki kabir azabının olmadığını iddia ediyorlar bu insanlar. Meseleyi Kur'an-ı Kerim çerçevesinden, hadisi şeriflerden bilmeyenler ise onların sözlerine aldanıyorlar. Şimdi bizim bu ayetleri ve hadisleri söylememizdeki gaye Allahu Teala'nın kendisine hidayet verdiği kimselere delil sunmak. Onların hidayet üzere kalması için onları bilgilendirmek. Ama sapkın kimselere ise söyleyecek sözümüz yok. Her ne söylersek söyleyelim. Onlar kabul etmeyecektir. Biliyor musunuz kardeşlerim? Bu bizim değerli kitabımız Rabbimizin mukaddes kelamı indiği zaman insanlardan bazıları bu beşer sözü diyordu. Bu Allah sözü filan değil, bu beşer sözüdür diyordu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen iftira ediyorsun diyorlardı. Sen iftira ediyorsun diyorlardı. Yani Allahu Teala'nın ayetleri onları ikna edemiyordu. Bunun sebepleri var yani. Binlerce insan bu Kur'an'ın hak olduğuna inanırken, buna teslim olurken, bunu kucaklarken, hayatını buna göre tanzim ederken bazıları reddediyor bunu. Günümüzde de olacak bu. Ve kıyamete kadar bu devam edecek. Biz Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Onun en güzel isimleriyle, yüce sıfatlarıyla ona tevessül ediyoruz. Bizi hak üzere sebat ettirsin. Kalbimizi, kardeşlerim, kalbimizi kalbimizi kaydırmasın. Allahu Teala Allahu Teala Saf suresinde kardeşlerim Musa Aleyhisselam'ı anlatırken Musa Aleyhisselam'ın dini üzere Olmayıp da kalbinde fitne bulunanların kalplerinin batıla ettiklerini anlatırken Onlar sapınca Allah onların kalplerini saptırdı diyor. Biz dua edelim. Allah'tan yardım isteyelim. De bizim kalplerimizi saptırmasın. Kur'an üzere, sayı sünnet üzere sabit kılsın bizi. Çünkü hadiste geldiği gibi değerli kardeşlerim kalp sapmasından Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah sınırsa bizim halimiz nicedir. Kulubul ibadi kulubul ibadi beyne usbi aynimin esabi'ir rahman diyor. Diyor ki kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yukallibuha keyfe yaşa, dilediği gibi evirir çevirir. Allahümme sebbit kalbi ala dinike ve ala ta'atik diyor sonra. Ey Rabbim benim kalbimi, benim kalbimi dinin üzere ve sana itaat üzere sabitle. Bizim kalplerimizi İslam dini üzere ve Rabbimize itaat üzere sabitlesin. Ben size bir iki tane burada Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden delil söyleyeceğim. Kabir azabını ispat eden, şeyler. Bununla yetineceğim inşallah. Gafir Suresi'nde Rabbimiz Bakın değerli kardeşlerim, Gafir Suresi'nde Rabbimiz En naru yuraduna aleyha guduven ve ashia. O firavun ve onun hanedanı sabah ve akşam ateşe arz olunurlar. Ve yevme takumus saatu Ale Kıyamet koptuktan sonra ise Firavun'un hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun, girdirin denilir. Şimdi burada Rabbimiz, Rabbimiz sabah ve akşam onlar ateşe arz olunur diyor. Sabah ve akşam kavramı dünya için geçerli bir kavram. Ahirette ne sabah var ne akşam var. Akşam ve sabah meselesi dünyaya tahallük eden bir mesele. Öyleyse Firavun ve onun hanedanını Allahu Teala sabah ve akşam onlar ateşe arz onlar yani ateşe girdirirler buyurmakta. Bu dünya azabı değil mi? Firavun şu anda yaşamıyor. Firavun Öbür tarafa irtihade yani öleli irtihal edeli binlerce yıl oldu. 3000 yılda en az 3000 yıldan bahsediliyor. Bunlar dünyayı değiştireli. En az 3000 yıldan bahsediliyor. Milyardan önce 3000 yılda yaşadı deniyor. Bilmiyoruz doğrusunu tarihçilerin ifadeleri. O zamandan bu zamana kadar her sabah ve akşam bunlar ne oluyor? ateşe arz olunuyor mu bu ayetin Allah'ımızın haber verdiğine göre? İşte bu berzah hayatı dediğimiz, kabir hayatı dediğimiz olay bu. Biz bunu ya tasdik edeceğiz. Ey Rabbim sen doğru söylüyorsun diyeceğiz. Veya birilerinin dediği gibi, birilerinin dediği gibi hayır, kabir azabı yok diyeceğiz. Burada biraz önce bahsettiğim gibi değerli kardeşlerim iki türlü azaptan bahsediyor Rabbimiz. Bir dünya hayatına taallük eden, bir de ahiret hayatına taallük eden. Bir başka ayeti kerime konuyla ilgili Enam suresi 93. ayet okuyacağım şimdi. <Sessizlik> sen o zalimleri ölüm dalgaları içerisindeyken bir görmüş olsan Wa al-malaikatu basitu aidihim melekler ona ellerini onlara o zalimlere uzatmıştır. Akhricu anfusakum al canlarınızı çıkarın. Al-yawma tuzzaunu azabel hunu bugün siz alçaltıcı bir azabı çekeceksiniz. Onunla cezalandırılacaksınız. Bima kuntum taquluna <gülüyor> al-lahi gayra al-haq Allah'a hak olmayan batıl bir sözü iftira etmeniz sebebiyle ve kuntüm an ayatihi testekbirun ve onun ayetlerine karşı büyüklenmeniz sebebiyle. Burada Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti kerimede kastedilen meleklerin ellerini uzatması kardeşlerim, insanların ruhlarını ruhlarını kabzetmek için değil. Eğer öyle olsaydı melekler herkesin ruhunu kabz etmek için elini uzatmış olurdu. Ayet-i kerime'de başka bir şey anlatılıyor burada. Çünkü ölüm melekleri, ölüm melekleri ölüm meleği ve onun yardımcıları bütün ruhları çıkarmak için elini uzatır. Peki bu ayette zalimler ifadesini zalimler ifadesine dikkat çekildiği için Zalimlerin ruhlarını alırken ellerinin uzatmasından kastıysa onlara azap etmesi. Azap etmesi. Bu da dünya hayatında olan bir şey. Her ne kadar kabire defnedilmemiş olsa bile ne. Dolayısıyla bu dünyadaki azap, öldükten sonra bu dünyada gerçekleşen azabın hepsi kabir hayatı çok geniş olduğu için, uzun olduğu için ona nispet edilir ve Buna berzah hayatı denir. Berzah hayatı kimin için? Kimileri için bu şekilde azaptır. Kimileri için bu şekilde azaptır. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma bu şekilde tefsir ettikten sonra diyor ki buna şu ayette delillik eder. Enfal suresi 50 Ve lev İz, yeter. Vefalılar kafir Malaiket, yıdırlı bunu yüzlerin ve atbarımlar. Sen şayet meleklerin kafirlerin ruhunu kabzederken, onların yüzlerine ve arkalarına vurduğunda, bu şekilde onlara azap ettiğinde, onları bir görsen, onların halini bir görsen. Allah göstermesin onların halini bize. Çünkü dehşet bir hal ve zevku azab harik onlar bu şekilde onların yüzlerine ve arkalarına vurarak azap içerisinde canlarını aldığında yakıcı azabı tadın diyorlar ona. Ruhları kabz edilirken olan bir olay bu. Bu kadar ayeti kerime varken bu meseleyi bize anlatırken biz nasıl diyeceğiz kabir azabı yok diye? Nasıl diyeceğiz kabir azabı yok diye. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir iki hadis okuyacağım inşallah. Sonra bitireceğim. resul Ekrem yanında bir topluluk ile bir kabilenin bir kabilenin Bahçesinde, oradan geçer iken, bin iti üzerinde, biniti iti ürküyor ve yoldan sapıyor. Neredeyse diyor, sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yere düşürecekti. Neredeyse yere düşürecekti. Orada 6 ila 4, 5 veya 5, Sahabe burada tereddüt ediyor. Sayıyı hatırlayamıyor tam. Kabir vardı diyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kabirler ne zaman buraya defnedildi? Bu insanlar ne zaman ölü buraya defnedildi? Onlar da diyorlar ki ya Resulullah bunlar cahiliye döneminde. Yani İslam'dan önceki bir dönemde. resul Ekrem diyor ki bu insanların şu anda kabri içerisindeki karşılaştığı azabı anlatsam anlatacak olsam siz siz ölülerinizi kabre defnetmezsiniz bundan sonra. Ş Özür dilerim. Diyor ki buradaki insanlar öyle bir dehşet içerisinde azap oluyor ki istedim ki Allahu Teala'ya e, ölülerinizi defnetmeme korkusu ne dediğine Allahu Teala'ya onların azabını size işittirmesini göstermesini İsteme şeklindeki duayı bıraktım diyor. Yani ben dua etmiş olsaydım, Allahu u Teala'ya bu azabı benim gördüğüm, işittiğim gibi siz de işitmiş olsaydınız, ölülerinizi defnetmeyi terk ederdiniz. Hadisin mali. Bir tanesi bu. Sonra da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kabir azabından, Allah'a sığının diyor. Üç kere kabir azabından Allah'a sığının diyor. Sahabeler de hepsi de kabir azabından Allah'a sığınıyorlar. Sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı bize namazımızda ölümün fitnesinden, ölümün fitnesinden, yaşamın fitnesinden, kabir azabından, cehennem azabından, deccelin fitnesinden kendisine sığınmamız, Allah'a sığınmamız için bize dua öğretiyor. Çünkü bu kabrin fitnesi kardeşlerim. Kabrin fitnesi, ölümün fitnesi ve kabrin azabı mutlaka tahakkuk ettiği için bize böyle bir duayı öğretiyor. Şimdi ben <gülüyor> Hanefi alimlerinden İbnü'l-Ez diye bir muhterem insan var. Bu tahavi akidesi üzerine şer yazmıştır. Orada kabir azabı ile ilgili çok hoşuma gittiği bir ifadesini buraya aldım. Size okumak istiyorum. Kabir azabı berzah azabıdır. Ölüp kabir azabına mustahak olanlar şüphesiz onu tadacaklar. Onlar ister bir kabre defnedilsin, ister suda boğulup cesedi kaybolsun. İster kurda kuşa yem olsun, aynıdır. Azap defnedilenlere bir şekilde Allahu Teala'nın takdiri ettiği ölçüde ulaşır. Bu ifadeleri yazarken, ben bu kitabı derlerken şu anda ismini hatırlamadığım bir başka alimin bir sohbetinden bu meseleyi şöyle izahını, bu akli izahını gördüm. O da hoşuma gittiği için size ulaştırmak istiyorum. Kabir azabını kardeşlerim rüyasında azap ve işkence gören veya herhangi bir nedenle saadet içerisinde mutluluktan uçan biriyle örneklendirelim. Rüyasında azap içerisinde inleyen kimse azabı sadece cisminde mi görmektedir yoksa ruhunda mı? Sadece cisminde dense uyuyan kimse vücudunda yara ve bere gibi bir şey görmemektedir. Sadece ruhunda azap görür dense, azap anında yatağında kıvranması, terlemesi, çığlık atması nasıl izah edilecek? Bunu uykuyla bir kıyaslamamızı istiyor bizim. Çok hoşuma gitti. Çünkü Allahu Teala... Değerli kardeşlerim Zümer suresinde 42. ayeti kerimede ne diyor bakın. Zümer suresi 42. ayet. Bu ayeti daha sonra yine işleyeceğiz inşallah. Allah'u yeteveffel enfusehine hine mevtiha. Malen söyleyeyim Allah Allah nefisleri canları ölenin. Öldüğü anda ve ölmeyen kimsenin uykusunda iken vefat ettirir. İki şeyden bahsediyor Rabbimiz burada. allah Teala nefisleri vefat ettirir. O nefislerden bazısı ölüm anında bazısı ise uyku anındadır. Yani uykuya da vefat diyor Rabbimiz. Gerçek manadaki ölmeye de vefat diyor. Şimdi eceli bitmiş insanın, insanın vefatı onun ruhunu kabzetmesiyle devam ediyor. Uyan insan ise onun eceli bitmediği için ruhu tekrar bededine avdedili, avdet ettiriliyor. Eğer biz uyuduğumuzda bu ayetin ışığı altında, gölgesi altında vefat etmiş isek, ki ayetik kerime öyle diyor, vefat ettirir diyor. Bu vefat da kardeşlerim Allahu Teala bize bir rüyayı göstermek istediğinde, başımıza bir bela ve bir musibetin geldiğinde, trafik kazasından şuradan buradan uçurumdan düşme gibi birçok şeylerde, bundan nasıl canımız acır değil mi? O rüyadan hemen kalkmak isteriz değil mi? Veya daha korkunç bir şeyler olduğunda. Hatta çoğu kere bağırarak uyanarız biz. Öyle mi değil mi? Bu acı değil mi kardeşler? Bu çektiğimiz, o anda çektiğimiz bizim acı mı değil mi? Nerede ulaştı bu bize? Küçük vefat halimizde. Ayet-i Kerime'nin tabiriyle. E büyük, bunu küçük bir uykuda, küçük vefaatte uykuda bize ulaştıran Rabbimiz... Kabirde bize bunu ulaştıramaz mı? Mukayese yapmanızı istiyorum. Bu çünkü gündelik yaşadığımız hayatta, yani birçok kez başımıza gelen bir olay. Biz uyurken bir azaba, bir belaya, bir musibete duçar olduğumuzda müthiş bir acı çekiyoruz. Beni haksız bir yere içeriye aldılar. 21 gün içeride tuttular beni. Bazen rüyalarıma giriyor. O rüyada çektiğim sıkıntıyı bir Allah biliyor bir de ben biliyorum. O acıyı. Bu bana ulaşıyor bir şekilde. Ben bundan acı duyuyorum. Bir de tersini düşünün. Çok insanın sevinçli olarak Mutlu olduğu bir rüyayı düşünün. Bu nasıl ulaşıyor o insana? Kahkahalarla güldüğü oluyor insanın, değil mi? Hatta kendi sesine, gülme sesine uyandığı oluyor bazen. Bunu ulaştıran Allahu Teala o bedene, öldükten sonra ulaştıramaz mı? Dolayısıyla bu fikir kabir azabı yoktur fikri, İslam düşmanlarının, İslam düşmanlarının Müslümanlara attığı bir fitne. Müşteşrikler aracılığıyla. Buna bazı, bazı zavallılar, ilmi, çoğunun ilmi yok bu hususta. Araştırması yok. Onlar bir fitneyi atıyorlar. Bunun doğruluğu, efendime söyleyeyim, gerçekliğini hiç araştırmadan, özellikle, şimdilerde değil de eskiden, İlahiyat mezunları makamlarını yükseltmek için genelde müsteşirliklere öğrencilik yapıyor, onlara tez hazırlıyordu, doktoraydı, doçentlikti, prof'luktu filan. Hep oradan geldi bunlar bize. Ancak Allahu Teala'nın kalbini mühürlediği ezelden belli var. Hem Kur'an-ı Kerim hakkında şüphede o insanlar, hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Hadisleri hakkında şüphede. Özellikle itigadımıza taluk eden meselelerde. Onların şüphelerini bertaraf etmeye belki gücümüz yetmez bizim. Belki ilmimiz o seviyede değil. Bununla da yükümlü değiliz zaten biz. Dalaleti üzerinde kalacaklar var Allahu Teala'nın hikmeti gereği. Ama biz Allah'ın kendileri için hidayeti dilediği kimselere bir iki ayetle bu meselenin Onların dediği gibi olmadığını söylemeye çalıştık. Bugünlük bu kadar yeter inşallah.